411. konu, Hamza bin Abdülmuttalib'in kahramanlıkları, Hazreti Hamza'nın Bedir gününde yaptıkları ve Ümeyye bin Halef'in onun hakkında söyledikleri, Hamza bin Abdülmuttalib Bedir gününde başına bir deve kuşu tüyü sokmuştu, karşı tarafta bulunan müşriklerden biri, o başında deve kuşu tüyü bulunan kişi kimdir, diye sordu, bunun üzerine, o kişi Hamza bin Abdülmuttalib'dir, denildi. Müşriklerden önceki soruyu soran kişi, bizim başımıza bu felaketleri getiren de hep odur, dedi.